Sanı sana programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Umarım iyi bir pazar olur sizin için. Polat Doğru ve ben Doğan Cüceloğlu. Her hafta biz sizin yaşamınıza bir zenginlik getirmeye çalışıyoruz. Bir farkındalık üzerinde konuşmak istiyoruz. Bu hafta farklı olmak üzerinde konuşmak istedik. Polat'ım merhaba. Merhabalar hocam. Neden bunu seçtik? Ya hocam bu nasıl diyeyim böyle hafif netameli konulardan bir tanesi diye seçtik hocam bunu. Yani bu böyle üstüne çok konuşulan, çok düşünülen, laf edilen bir konu. Ama e, bence sorun alanlarından da bir tanesi. Yani biz hem toplum olarak hem aileler kendi içerisinde hem insanlar ilişkilerinde bu farklı olma konusuyla ilgili... Problem yaşıyoruz diye düşünüyorum. Biraz o yüzden ele alalım istedim ben. Yani bunun üstüne düşünelim, konuşalım. Biraz fikir üretelim. Bizim aklımızdan ne geçiyorsa onları paylaşalım diye düşündüm. Böyle bir ihtiyaç? Bence var hocam. Yani evet. hem toplumsal yaşantımız anlamında hem de dediğim gibi bireylerin hayatında böyle bir ihtiyaç olduğunu ben düşünüyorum. Ama önce isterseniz arkadaşların hazırladığı görüntüler var. Bir onları izleyelim. Size sorulmuş soruları bir duyalım bakalım. Ne diyorlar? Ondan sonra da biz üstüne sohbet etmeye devam edelim bu tamam, konu. Merhabalar Doğan Bey, farklı açık bir toplum muyuz sizce? Farklı olmak, neye göre farklı olmaktır. Teşekkür ederim. Herkesin aynı olduğu toplum sağlıklı gelişir mi? Doğan Bey merhaba, kadın ve erkekler bir, birbirinden farklıdır. Sizce bu iyi midir, kötü müdür? Bence toplum olarak farklı insanlara, farklı düşüncelere önem vermiyoruz. Acaba nedendir? Toplum olarak farklı farklılara nasıl bakarız acaba? Sırf farklılık olması için insanlar neden farklı olmaya çalışır? Fitir çatışması size çocuğa nasıl yansır? Size bir soru olacak? Herkes aynı olmak zorunda mıdır? Evet, gerçekten anlamlı, üzerinde düşünmeye değer sorular sorulmuş. Hocam... E... Aslında temelde bakıldığında görülüyor. Yani hemen hemen herkes benzer şeyleri merak ediyor bu konuyla ilgili. Üstüne konuşulan şeyler belli ama ben böyle bodoslamadan şak diye sorayım hocam. Bendeki inanç şu ki bizim farklı olandan çok hoşlanmadığımız yönünde. Yani farklı olanla ilişkimizin çok sevimli, çok istekli, çok böyle muhabbetle yürümediği yönünde. Siz ne diyorsunuz buna? Yani benim böyle bir gözlemim var. Ee, genellikle bizim toplumda... Evet. Ee... ...farklı olma ile ilgili böyle bir... Bir gerginlik sakın. hali var o konuyla ilgili evet, hocam. Evet, evet. Um, ya bunu... ...bir kere... E, hem fikirim ...bunu ben... E, ...doktor öğrencisi olarak yurt dışına gittiğim... ...nasıl keşfettiğim... E, ...ve neler hissettim... ...onu anlatmak Anlat istiyorum. Anlat hocam, zevkli dinlerim. Şimdi... E, Illinois Üniversitesi'nde... ...Şempeyn Urbana Kampüsü'nda... ...büyük bir kampüs, gittim. Ee, benim... ...araştırma, asistan olarak çalıştığım ofiste... ...başka bir bölümde... ...İngiltere'den gelmiş... E, ...zannederim Cambridge'den gelmiş ve burada doktora yapmak isteyen bir... ...öğrenci vardı, adının Brian olduğunu hatırlıyorum. uzunca boylu zayıf birisiydi, İngiliz şivesiyle... E, ...konuşurdu benimle. Ve... <gülüyor> şimdi veya dördüncü günü geldi... Aha. ...Nogun, ultimektif lunch <gülüyor> ee, ve, e, bir davet Evet, var, yani öğle yemeğini benimle yemek ister misin? diyor. Ee, evet, dedik. Farkına vardım ki adam sadece davet ediyor. Parasını yine ben veriyorum kendime. <gülüyor> ve dört gün üst üste e, hakikaten yemek yedik. Soru soruyor ve pür dikkat dinliyordu hakikaten. Ve Aha. sonradan... Hı -hı, hı, ben de öyle düşünüyorum diye. İyi hissediyordum. Ben dedim çok kafa dengi arkadaş, dost olduk. Bir hafta sonra davet etmedi. 3. hafta davet etmedi. Dördüncü hafta dedim ya bu çocuğu ben gücendirdim galiba. Ve bilmey diye benim bir süpervizör vardı. Ona gittim. Bill dedim. Dedim galiba ben Brian'a hmm. gücendirdim dedim. Bir şöyle baktı. Brian'la bir sorunum varsa Brian'la konuş dedi. Hops oradan Bill. o da kıcıkmış hocam. Çok gıcık insanlar vardı. <gülüyor> Aa, hep öyle düşünüyordum. <gülüyor> Ve Brian'a gittim. Brian dedim ben seni gücendirdim galiba dedim. Böyle. Vay yani niye diyor. Nereden çıktı bu aklına geldi. Ve dedim davet ediyordun. Şimdi davet etmiyorsun. Oh Doğan dedi. Sen de ben çok benzer düşünüyoruz. Onun için dedi. Ulan. <gülüyor> Aklım durdu. Şimdi ben öyle bir muhitten geldim ki... ...sen benim arkadaşımsın, çok yakın dostuz. Yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmez ve çok benzer düşünürüz. Hı -hı. Sen de solcusun, ben de solcuyum, sen sağcısın, ben sağcıyım. O kadar benzer düşünürüz ki dedik ki ya Polat... Heh. ...abi aynı mesleği seçelim. Tamam. Aynı şirkete girelim. İki kız kardeş bulalım, birini sen evlen, birini de ben... Aynı altta üstte oturalım. <gülüyor> ömür boyu çocuklar da birbirleriyle arkadaş olsunlar. Ben böyle yetiştim. Evet. bu adam diyor ki, senle ben benzer düşünüyoruz. Onun için yemeğe davet etmiyorum diyor. Böyle şaşkın bir şekilde ben bilmeye gittim. Dedim, <gülüyor> Brian'la konuştum. <gülüyor> Zavallı o da tabii hiç bilmiyor benim kültürel geçmişimi. <gülüyor> Şöyle baktı. Konuşmak zorunda mısın? <gülüyor> dedim Bill anlamıyorum dedim bana dedi ki dedim sen de ben çok benzer düşünüyoruz haklı dedi önce odama gittim ulan ben niye anlamıyorum acaba <gülüyor> adam haklı diyor ve <gülüyor> iki saat sonra geri geldim dedim bir özür dilerim bana anlat niye anlatayım dedi nasıl haklı dedim nereden haklı sen de doktor öğrencisi değil misin dedi. Evet. Sen dedi doktora almak için dedi e, disertation bir tez yazmak zorunda değil misin dedi? Evet. Peki dedi bu tezi yazmak için araştırma yapmak zorunda değil misin dedi? Evet. Peki dedi bu araştırmayı yapmadan önce bir araştırma konusu bulmak zorunda değil misin? Evet. evet. Hep kendin gibi düşünenlerle konuşarak araştırma konusunu nasıl bulacaksın dedi? Ha? Ve üniversite ne demektir? Üniversite eğitimi ne demektir? O an anladım. 26 yaşındaydım. 4 yıl üniversite okumuştum. 2 yılda asistanlık yapmıştım. Vay be. Ve baktım etrafıma. Polat. Aaa. Bu üniversitede kimler makbul? Gıcık insanlar makbul. Ulan. Benim gibi böyle tatlı güler gülü, her şey... bili bakmıyorlar bile. Ama birisi diyor ki, hayır senin gibi düşünmüyorum diyor. Bence öyle olmaz diyor. Hocasına diyor bunu. Farklı düşünüyorum diyor. Ve sizin gibi sizin gibi düşünmeyenler de var. Farklılasanız değil mi diyor falan böyle. Vay Ve var. bir şey daha geçti başımdan. 55 sayfalık ödevime adam C eksi verdi. Dedi D verecektim ama. Ya ben iyi bir öğrenciyim. Nasıl oldu böyle? Ay çok kötü bir şey bu. Doktor öğrencisiyim. Anladı. Gel dedi konuşalım dedi. Sen dedi <gülüyor> kütüphanedekilerin aynısını yazmışsın dedi. Eee ben senin ne düşündüğünü merak ediyorum dedi. Ya şimdiye kadar ben ne düşündüğümü söylediğim zaman hep cezalandırıldım. Bu <gülüyor> adam diyor ki şimdi senin düşündüğüne ben not vereceğim diyor. Kütüphanede 55 sayfa yazmışsın. Hiçbir önemi yok. Ve çok önemli bir şey keşfettim. İyi ki konuşuyoruz faklı olmak meselesini. Evet. Yani gördüğüm kadarıyla... ...bu ait olma, birey olma dengesi içerisinde... ...bazı toplumlarda... ...ait olmaya çok önem veriliyor... ...benim toplumda olduğu gibi. Denge bozuk. Bazı Hı -hı. toplumlarda da... ...birey olmaya çok önem veriyor. Orada da denge bozuk. Bence Amerikan toplumunda... ...birey olmaya çok aşırı önem veriliyor. Hı -hı. Ve orada tabii farklı olmaya bir tolerans var. Ben genellikle burada şunu görüyorum. Toplandığımız zaman... Eğer bilinçli olarak birisine gıcıklık yapıp onu kızdırıp bir niyetin yoksa mümkün olduğu kadar havayı kokluyorsun. Herkesin hemfikir olduğu bir noktada sen de Takılıyorsun bir iki cümle söylüyorsun ve böylelikle herkes muhabbet içerisinde devam edip gidiyor. Ve çok sıkılıyorum. Sıkılıyorsun değil mi hocam? Evet. Yani evet. seminerlerden sonra beni davet etmiş olan kişiler yemeğe falan götürüyorlar ve benim seminerle ilgili hiçbir şey konuşmuyoruz. Farklı bilinçli konuşmalar olmuyor. Sanki ben sahneye çıkmışım, bir şarkı söylemişim ve o bitmiş. İşte sen Fenerbahçe, ben Galatasaray, o dedi, bu bunu dedi. Ula öyle mi oldu falan gibi durumlar konuşuluyor ve çok rahatsız oluyorum. Yani dedim, benim işim ne burada? Ve bu yaygın hakikaten. Fakat benim insanlarımın akılsız olduğunu, kötü olduğunu falan göstermiyor bu. Bu hayat felsefesiyle ile ilgili bu kültürün oluşturduğu bir yol var, onu gösteriyor ve bunun bedeli var, farkında değiliz beden bededir. Peki hocam bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi sizin bahsettiğiniz bunların kültürle ilgili olduğu, yani bazı kültürlerin farklı daha biraz daha toleranslı olduğu bunu teşvik ettiği, bazı kültürlerinse bunu bunlara rahatsızlık duyduğu yönünde. Yani bunca senedir çalışıyorsunuz. Bizim o zaman niye böyle bir ihtiyacımız var? Yani biz neden bize benzeyen birine ihtiyaç duyuyoruz? Şimdi denir ya e, bir bizden olanlar var bir de bizden olmayanlar var. Ve siz de biz bilinci diye bir şey anlatıyorsunuz. Yani bu, bu söz konusu bizden olanlar o biz bilinci içerisinde olanlar mı? Yoksa başka bir şeyden mi bahsediyoruz? Çok önemli bir e, konunun altını çiziyorsun. Yine kulağa nasıl sevgili yengem söyle yengem biliyorsun sana çok kızık oluyor. Evet biliyorum hocam. <gülüyor> <gülüyor> selam selam. <sevgiler. gülüyor> Şimdi Doğan diyor anlatıyorsun anlatıyorsun diyor tutuyor başka bir şey soruyor diyor yeniden diyor. Şimdi yengemin gözüne baktığın zaman sen kızıcılık yapıyorsun. De bile bile gıcıklık diyorsun. <gülüyor> doğru. Ama aa, biliyorsun sana, bana bir sürü teşekkür mektubu geliyor. Doğru, doğru. İyi ki soruları soruyor. Ee, i̇yi ki bu soruların içerisine giriyorsunuz diye. Şimdi iki farklı biz var orada. Aha. Bir tanesi... E, ...hep beraber, şimdi, tamam abi aynı türküyü söyleriz Aha. bizi. Boşver ötekileri. Başka bir biz var. O da... <gülüyor> daha geniş kapsamlı Hı -hı. E, yarın yolculuğumuz yapacağımız insanları da işin içerisine alan bir biz. Ve Türkiye şu anda polar bunun tam içinde. Aynen Nasıl bir bizi tanımlama süreci içerisinde? Aynen öyle. Yani evrensel tüm insanların da işin içerisinde olabileceği bir biz mi tanımlayacağız? Ki bence yetmez. Bence Çünkü biz dediğin zaman rahmetlik analımın söylediği gibi... ...canın büyük küçüğü olur mu Allah... ...her birine bir can varmış deyip kuşu vurdurtmayan... ...onun da bir canı var diyen... ...bu can düzeyine yükselmiş bir biz... ...durumu var. Bunu bilmeyen bir toplum değil... değil ...asasında baktığın zaman. Şimdi ama... <gülüyor> ...yani... kimyotekileştirdiğimin e, ...farkında mıyım acaba... Hı hı. ...konusu çok önemli. Bizi tanımlarken biz... ...acaba... Kimi dışarıda bırakıyoruz? Niçin hmm. bırakıyoruz? Farkında mıyız? Şimdi şey aklıma geldi. Sana pudra süren hanımefendi. <gülüyor> <gülüyor> bana dedi hocam sizin cildiniz çok güzel. Çok sağlıklı gayet güzel. Hiç pudra renginiz ihtiyacınız de yok. Hocam, yani sizin... sizin renginiz de güzel. Rengin de güzel de. Bu arada sana <gülüyor> da pudra sürüyor yani. <gülüyor> evet hocam. <gülüyor> ben sonra farkına var hocam. Ne yaptım? Ya, nasıl yaptım bunu falan gibi. Şimdi... O bakımdan niyeti farklılık değil ama evet. öyle yorumlanabilecek bir vardı ve sık sık bu oluyor hakikaten. Ee, yani biz olma Hı -hı. ihtiyacını karşılarken kimleri ötekileştiriyoruz, dışarıda bırakıyoruz? Hı -hı konusu çok önemli. Bir de o hakikaten biz oluyor mu hocam? Hepimiz birbirimizin aynısı olduğumuz zaman sanki böyle devasa bir ben gibi görünüyor o bana yani. Çok büyük bir ben. Bu durumda ne yapılacağı yazılı olsun olmasın. Kurallarla bellidir. Şimdi nasıl davranacağımız belli. Şimdi ne yapacağımız belli. Az sonra ne yapacağımız belli. Başımıza şu gelirse ne yapacağımız belli. Bir kere sıkıcı bu. Yani her şeyden önce onu söyleyeyim. Farklılık olsun diye farklılığın peşinde koşuşturmanın da çok çok anlamlı bir şey olmadığının bilincindeyim ama yani bu kadar da birbirinin aynısı pozisyonun da çok sıkıcı olduğu da ortada. Ve sizin söylediğinizden çıkarttım, gelişme de olmuyor orada. Ben e, bazı durumlarda işte saygı duyduğum ve ondan dolayı ortamında bulunduğum veya seminer sonrası kıçılmaz olarak bulunduğum bir ortamda kişi konuşuyor. Konuşuyor sonra dönüyor. Değil mi hocam diyor. Şimdi orada hakikaten aradığı şişkin bir ben. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne geliyor o anda içinizden hocam? Bir de... <gülüyor> Sizin de kıcıklık yapasınız gelmiyor mu? Değil Yok, diye. Yok ben kiver adamım biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bir de şu dikkatimi çekiyor. Ve bu çok doğal olarak oluyor. Yani... ...benim ülkemin insanı, kibar insan, doğru şey yapmaya çalışıyor, bildiği kadar. Evet, o, ondan emin. <gülüyor> şimdi konuşuyorken birisi, aklı başında, bilgili birisi... ...benim söylediğimle ilgili bir soru aklına geliyor. Aha. Genellikle güzel sorular, hakikaten çok tamam. güzel ama teşekkür kalıyorum ama... ...şimdi bakıyor sağa sola, ulan bunu sormak benim yerim mi değil mi diye. <gülüyor> Kendinden daha yaşlı, daha <gülüyor> yüksek bakamlı insanlar var. Şimdi bakıyor, hissediyorum böyle bir kıvranmaya başlıyor. Evet. Acaba diyorum adamın tuvaleti mi geldi? <gülüyor> Fakat genellikle şu oluyor. Bir fikri geldi. Ve Anladım. farklı bir şey ifade etmek. Onun için ne yapıyor? Hocam diyor size saygım çok eli öpülüsü insansınız. Siz şöylesiniz, böylesiniz falan filan. Üç dakika alıyor. Geri kalan 30 saniye. Ben diyor ki... Hani? E, aslında sinekten az evet, büyüğüm. Evet, <gülüyor> yani şu duvardaki toz kadar bir değerim olmadığını da biliyorum. Hadi aşarak konuşmuş oluyorum. Çok çok çok özür dilerim. İnşallah beni affedersiniz hocam. Ama ufacık bir sorum geldi. Sorabilir miyim diyor. Ve soruyu soruyor. Ve Uf. E, güzel bir soru. Fakat bir de şu var. O sorunun değerini ben biliyorum. Diğerleri. Sen kimsin ki? Yer işin değerini bilmiyorsun. Neden bu hocayı burada rahatsız ediyorsun falan gibi atılmaya çalışıyorlar. Onu önlemek, korumak ve o soruyu ortaya çıkarıp değerlendirmek çok hoşuma gidiyor. Sınıfta da bu oluyor. Ya bu her yerde oluyor ama ben tabi şeyi düşünüyorum. Bu yani bunu niye yapıyoruz? Ne ihtiyacımız var? Hani hakikaten insan gerekmeyen bir şey yapmıyor. Onu biliyorum. Bir, bir ihtiyacı karşıladığı kesinli Daha güvende mi hissediyoruz? Daha anlamlı mı hissediyoruz kendimizi? Ne? Sen de biliyorsun cevabını. <gülüyor> Sen söyle. <gülüyor> Yok ben valla bilmiyorum hocam. Sen sadece soru sorarım diyorsun. Peki. Şimdi yine döndük dolaştık. Korku kültürüne geldik. Korku kültüründe değerli olmak ne demektir? Güçlü olmak demektir. Tamam söyleyiş tarzıma hemen farkına vardım. hocam. Hiç farkında değilsiniz. Nazım artmaya değil başladı. <gülüyor> evet, tamam. Şimdi ben güçlü olduğumu yüz ifademle ifade ederim bir kere. Bana bakarım. Sen konuşurken, bilmiyorum. Kendim konuşurken aynı şekilde. Sesimin tonuyla cevap verişim. Alo. Ver. Alo da Alo. Efendim? Karşımdaki benden daha güzel. Ha, ha Hakan abi nasılsın? <gülüyor> ya abi, merhaba derim, abi falan derim. Şimdi güç çok önemli olduğundan dolayı aslında her şey orada güçlerin dengesini bulması ve kimseye bir zarar vermeden korku kültürü sisteminin pekiştirilerek bitmesi üzerine kurulmuş vaziyette. Onun için. Soru sorma yı korku kültürü içerisinde soranlar müthiş zeki olmaları lazım. Soracaksın ama yalakalığın bir parçası olarak soracaksın ve bitirdiğin zaman soru sorulan şunu anlayacak. Bana hayran. Ben de yapabiliyorum deme onu hocam. Ne benden değil Bir gün teslim edeceğim. <gülüyor> Ee, ve bir şey itiraz ediyormuş gibi aslında o büyük gücün zekasının potansiyelini göstereceksin ve hakikaten demek ki söylediğim gibi gerçekten soru soracaksan da 30 saniyelik soruya 3.5 dakikalık giriş yapacaksın. ...bu korku kültürü, benim ülkemin en büyük baş belası ve enteresan bir şekilde hiç kimse konuşmuyor. Ya o... Ama normal karşılıyorum bunu da çünkü balık suyun farkında diye. O bakımdan... ...kral öldü, yaşasın yeni kral. Padişah ölür, yeni padişah ferman verinceye kadar hepimiz bekleriz böyle olan şimdi Aha. ne olacak acaba diye. 1200'lerde anayasa durumunda e, Magna Carta diye bir evet. e, sistemi getirmiş olan bir toplum var. Henüz daha tam anlamıyla anayasasını bulamamış olan toplumlar var. O bakımdan korku kültürü hayatın her yönüne geçiyor ve bu ailede şöyle bir temelle başlıyor. İşte erkek otorite durumunda olanlar diyor ki, ilk gece gözünü korkutacaksın, hı hı. karı kısmına yaranınlar, çocuğu uyurken öpeceksin. çocuk görülmeli ama duyulmamalıdır. Hı. Ve bu alışkanlıklar içerisinde sen 6-7 yaşına kadar büyüdüğün zaman o gözlük yerleşmiş oluyor. Doğru. Ben Türkiye'de Soru sorulmasından dolayı rahatsız olan çok profesörün dersine girdim. Ve haddimi öğrendim. Sormamayı öğrendim. Ee, yurt dışına gittiğim zaman da. Aklıma soru geliyor. Çok makul geliyor bana ama sormuyorum. Başka bir kişi soruyor. Benimkinin üçte biri değerinde. Hoca Aa, ne kadar güzel soru falan diyor. Yutkun mutkun falan. 3-4 ee... ay sonra ben de sormaya başladım ve yıldız oldum. ...iyi soru sorar adam oldum yani böyle. Oh ne kadar güzel soru. Nereden aklına geldi bu gibi? Ulan dedim öbürlerine sorsaydım demek ki. Demek ki. Çok daha eveden olacaktı. Ve soru sorulmayan bir ortamda gelişim olabilir mi? Peki hocam ben yani şimdi bizim buradan böyle bu farklılaşmayı, farklı olmayı... ...çok teşvik ettiğimiz gibi bir sonuç çıkabilir. E, bozmaz mı bizi bir yerden sonra? Yani nereye kadar müsaade edeceğiz bunu? Şimdi bunun bir sınırı var mı ya da evet salalım herkes canı nasıl istiyorsa ne kadar farklılaşıyorsa farklılaşsın bizim bir yerde bir böyle bir yerde bir kendimize gelmemiz gerekir mi? Gerekmez mi? Yani yaşamın devam edebilmesi için bu müthiş e, yaşam e, çerçevesinin farkında olmamız lazım. Çünkü doğa Hı hı. her şeye özgürce fırsat vermiyor. Yani evet. biz şunu farkına vardık ki herkes istediği gibi ev yapmış, temel efendim bu e, zemin çalışması Hiç falan yok. filan kaçak maçak ama 37 bin kişi birden ölüyor deprem olduğunda. Aynı deprem başka bir yerde olduğunda 7-8 kişiyle kurtarıyorlar. Aynen öyle hocam. Bu günah. günah Şimdi o bakımdan e, herkes kafasına göre hareket etmeyi Kesinlikle kabul etmiyoruz. Yani 5 ne 1 k sorusunda ee, biz ne, hangi alanlarda farklı hangi olabilir? alanda farklılık olacağız meselesi çok önemli. Yani mesela her alanda farklı olabilir miyiz mesela ve ikincisi ne kadar farklı olabileceğiz? Hı -hı. Mesela ben şunu görüyorum <gülüyor> hayatımı birleştireceğim eşimle en çok dikkat edeceğim konu mesela şimdi Büyük resim bilinci. Büyük resim bilincinde çok farklı olmamızı katiyen kabul edemiyorum. Ne demek istiyorsunuz hocam bu büyük resim bilinci derken? Biliyorsunuz. Ben biliyorum kıcıklığına soruyorum. <gülüyor> Deminden beri hocam alkışlıyorsunuz. Yok öyle soru sordum. Yok böyle bilmem ne yaptım diye. Nedir hocam? Yani tam neyi kastediyorsunuz? Şimdi hakikaten ben nişanlı olsam, evlenmeye hazırlık yapıyor olsam bunu duydum. Anlamak isterim bunu. Tam anlamıyla anlamak isterim. Ne demek istiyorsunuz? Biz... Diyorsunuz ki bazı alanlarda farklılık olabilir ama büyük resim bilincinde farklılık olursa ben girmem o işe diyorsunuz. Evet, yani tabii ufak tefek farklılık olabilir Mutlak ama mı? temelde. Büyük resim bilinci şu sorularıma cevap verir. Benim hayatımın anlamı ne? Hı. Benim gelecekte varmak istediğim yer ne? Hı hı. ...bugüne anlam veren temel değerlerim ne? Hı hı. Bunları sürdürebilmek için neler yapmalıyım? Ve benim gönlümü, kafamı, benim sağlığımı, yaşamımı anlamlı kılan çerçeve ne? Hı hı. Onun için mesela aile ne? Onun için toplumda adalet ne? İnsanların özgür bir yaşamı yaşamasından neyi anlıyorum? Eğitim ne demektir? Din ne demektir? Bir ulusun üyesi olmak, bir bayrağa gönülden, korkuyla değil gönülden bakabilmek ne demektir? Bunlar büyük resimdir. Hmm. İşte bu noktada ben kendimi aşarım. Hayatımı vermeye Anladım. hazırımdır. Böyle hayatını vermeye kendinden daha büyük bir anlam gördüğün noktalar birleştirdiğinde büyük resmi oluşturuyor. Burada ufak tefek farklar olmasını kabul edebilirim ama diyorsunuz burada büyük farkların olması durumu uzun vadeli problem yaratır diyorsunuz. Evet. Yani diyebilir ki ya bizim istiklal maaşı bir gözden geçirilip böyle daha böyle bilmem ne olması lazım. Larda bilmem ne bunu kabul edebilirim ben ama istiklal maaşımız olmasını kabul edemem. Anladım. Bu önemli. Evet. Anladım hocam peki. Ya mesela ben şimdi siz öyle söyleyince madem aileye doğru da gittik onu da merak ediyorum. Ana babalar mesela çocuk yetiştirme konusuyla ilgili farklı fikirlere sahip olabiliyorlar. Bunda bir sakınca var mı hocam? Çok. Bence yine ufak tefek farklar olmalı ama e, bir tanesi, e, bak evladım. ...gözüne hesap verebilmen lazım. Hı hı. O gözün arkasında senin vicdanın var. Evet. Ve... ...başkası ne der? Değil. Uzun vadede... ...sen ne dersin? Senin huzurunun ve mutluluğun altında o yatacak derken. Evet. Öbürü... ...niye sıraya girdin lan? Bak elin çiftikleri ne kadar açık göz. Sen de giriverseydin ya, alıverseydin ya. Hıh, içine bak. Akılsız, salak. Diyorsa eğer... Evet. Bu ailede çok önemli sorunlar var demektir. Ve bu ailede çocuğun kafası karışık çıkar. Hangisini inanacağını bilemez. Onun için bu ailede temel değerler konusu çok çok önemli. Şimdi üzerinde çalıştığım bir evet. kitapta bunu ele almak istiyorum. Hı -hı. Bence Türkiye'nin en önemli konusu olarak görüyorum bu aile temel değerler konusu. Yani anne baba sadece kendi büyük resimlerinin bilincinde olup aile onun üzerine kurmakla olmaz bu çocuğu hangi büyük resim bilinci için yetiştiriyorlar konusunda açık seçik olmalılar çok önemli orada bir netlik varsa çok sıkıntı yaşamazlar diyorsunuz Elbette evet. ki bir eser farklılıklar olacak içerisinde içerisindeki evet. o zenginlik zaten yani farklı olur vurgulama farklı evet. olur zamanlama farkı olur ama benim çocuğum en ahlaksız kişi olsun ve vursun çıkarsın paradan başka hiçbir değere önem vermesin verirmiş gibi gözüksün diyen birisiyle e, vicdan sahibi ol neticede senin mutluluğunun temelinde bu vardır ve güvenilecek insan olmak en büyük mertebeyi kazanmaktır diyen birisi farklı farklı yolculuklar yapar ve bu önemli. Peki hocam her an ve her yerde farklılığı kabul edebilir miyiz? Yoksa belli zamanlar var mı? Yani ya bir dakika, şimdi farklılıkla ilgili hiçbir şey kabul edebilecek durumda değiliz. Burası yeri ve zamanı değil diyebileceğimiz durumlar olabilir mi? Olabilir. Ben e, bir zaman ve bir de şey bakımından düşünüyorum. E, ne hocam? Çerçeve bakımından. Önce çerçeve alalım. Şimdi alalım. bir askeri sisteme al, bir Aha. de üniversiteye Tamam. <gülüyor> bir üniversite rektörü Amerika'da demişti ki, Üniversite profesörlerini idare etmek, bir kedi sürüsünü <gülüyor> idare etmek gibi diyorlar. <gülüyor> Her biri bir sese bir tarafa doğru gidiyor, bir yok falan, Uf, Çok zor. Ama aynı ülkede bir askeri muntukaya girdiğin zaman disiplin var ve öyle olmalı. Öyle <gülüyor> tanımlanmış zaten. Demek ki bir üniversite hocası askere girdim, ben üniversite hocasıyım, istediğim gibi kafama dengesi eleştiririm, komutanı da şunu da yapamaz. Yapamaz. Yapmaması lazım. ...bitirir ve iyi bir sonuç olmaz. İkincisi zaman meselesi. Yani barış zamanında... ...her şey yerli yerinde... ...devam ederken... ...demokratik ortamda her şeyin konuşulabilmesi... ...ifade edilebilmesi... ...ve etkileşim içerisinde olması... ...durumu var. Gazeteci gazeteciliğini yapar. Ama bire bir savaş durumu girmiş ve hakikaten sıcak savaşa doğru gidiyorsun. Önemli tehlikeler var. O zaman gazetecisi de, politikacısı da, üniversite hocası da herkes belirli bir disiplin içerisine girmek durumunda. Kriz ee, içerisinde. Evet. Onun için benzerlikler altında toplanıp bir güç oluşturmak zorundasın. Hmm. Böyle yapmak zorundasın. Aksi halde öbürü seni mahveder ve gönlünden geçen hiçbir şeyi bulamazsın o zaman. O bakımdan, önemli, o bakımdan önemli diyorsunuz. Bazı durumlarda ve bazı anlarda bu konuyla ilgili evet. hayır denilebileceği durumlar olur ve sanıyorum o ortamın lideridir o zaman bunun kararını veren değil mi? Yani evet. Liderlikte bunu gerektirir. Bunun bütün sorumluluğunu bir dakika. Şimdi tek vücut gibi hareket etmek durumundayız. Hiçbir farklılığa yer açabileceğimiz bir yerde değiliz diyor. Peki hocam ya gene ben toplumla ilgili böyle düşündüğümde şey duygusunu yaşıyorum bazen. Sadece en iyilere, sadece en güçlülere yer varmış gibi bir durum var. Bununla ilgili ne diyorsunuz? Yani şimdi farklılıktan bizim anladığımız, onun da sanki başka türlü bir gücü varmış, bir başka türlü becerisi varmış gibi anlaşılıyor. Ama bazen farklı olan zayıf da olabilir diye düşünüyorum. Bununla ilgili ne diyorsunuz hocam? Mesela engelliler. Engelliler bir bakımıyla evet farklıdırlar bizden. Evet. Ve Hitler onlara yaşam hakkı tanımıyordu. Tanımıyordu. Ve evet. alkışlanıyordu. Bu ülkede de vardı onun zamanında bunu alkışlayanlar. Şimdi ya bir öyküyü paylaşmak istiyorum. Başımdan geçen. Buna fırsat verdiğin için teşekkür, teşekkür ederim. ederim hocam. Ben Bursa'da bir özel okulun e, danışmanıyım. E, bu bir zincir. Türkiye'nin değişik yerlerinde var. Gittim ilkokul 5. Şimdi <gülüyor> çocuklara konuşuyorum, dinliyorlar. Bu tarafa doğru konuşurken Polat Çıt yok. Aha. Bu tarafa doğru dönüp konuşuyorum. Bıdı, bıdı bıdı bıdı bıdı sesler geliyor. Dönüyorum, kesiliyor ses, konuşuyorum. Buraya dönüyorum, bıdı bıdı bıdı, bıdı sesler geliyor. Bozulmaya başladım. <gülüyor> <gülüyor> Ve... ...döndüm. Ne konuşuyorsunuz siz orada dedim. Böyle hafif gülerek, hafif Aha. biraz bozularak falan. Sınıfın öbür tarafından birisi el kaldırdı. Bildiğiniz gibi değil hocam dedim. <gülüyor> <gülüyor> Biraz topluca bir evet. çocuk. Ee, sen sus dedim. Bunlar sorarsan. Ondan sonra bir kız el kaldırdı. Dedi ki... ...arkadaşım izin aldığım için ismini söylüyorum. Rıza. Ki o çocuğun e, annesi Türk, babası İranlıymış. İşitme özürlüymüş. Dudaktan Aha. okuyor. Evet. dedi e, Dudak okuyor dedi. Siz dedi böyle konuşurken dediğinizi anlıyor. Ama dedi siz döndüğünüz zaman ben sizin dediğinizi tekrar ediyorum. O zaman anlıyor dedi. Ve bütün sınıf böyle bakıyor bana. Yani çok mutlular. Ay orada olmasından ve şunu öğrendim daha sonra. Her ders bir tanesi sıra alıyormuş. birbirleriyle kavga etmişler. Bir tanesi ben oturacağım bu benim. <gülüyor> Yok demişler. En nihayet okul idaresi demiş ki oldu. Her ders biriniz oturacaksınız. Rıza bu yıl mezun oluyor. Şimdi ve çok iyi bir liseden mezun oluyor. Hikayesini anlattılar okul yönetimi. Ee, böyle olduğundan dolayı okuldan atmışlar. Çünkü analar babalar demişler ki çocuklarımızın sınava girecek bu engel oluyor şu bu falan. Ama bir aracı bulmuşlar bu okula girmişler. Bu okula demiş ki bir sönesliği için alırız. En fazla bir yıl daha sonra çıkmak zorundasınız. İşte şu bu. Fakat öğrenciler izin vermemiş. Bravo. Eve ha. gitmişler. Annelerine babalarına mücadele etmişler. Onlar gelmiş okula söylemiş ve okul kabul etmiş. Anladım. Ve götürmüşler. Orada bir ekip bilinci var. Şimdi bunu çocuklar yapıyor. Benim ülkemin çocukları yapıyor bunu. Anana babalarına rağmen. Ve şimdi düşünüyorum ben. Bu sınıftan mezun olan kişi nasıl bir anne olacak? Nasıl bir baba olacak? Nasıl bir yönetici olacak? Nasıl bir öğretmen? Nasıl bir doktor olacak? Bu ülkenin zenginliği olacak onlar. Tabii canım. Çok gerçekçi bir tolerans var burada işin içerisinde hocam. Yani ah ah ah ah böyle bir acıyan halleri yok. Ama hakikaten çocuğa da gerçekten yardımcı oluyorlar. Yardım ihtiyacı duyduğu yerde bütün ders boyunca bıdır bıdır değil. O okuyabildiği sırada susuyor yanındaki tamam. çocuk. Aynen. Benim tahminim şu böyle bir sınıftan çok iyi bir anne çıkar. Böyle bir sınıftan çok iyi yönetici çıkar. Böyle bir sınıftan çok iyi baba çıkar. Çok iyi insan çıkar böyle bir sınıftan hocam. Ve Polat benim gönlümden geçen benim ülkemin, Türkiye'min engellilere bir engel olarak değil bir fırsat olarak bakması. Bizim insanlığımızın keşfedilmesi için birer fırsat veriyorlar bize. İnsan olmaya davet ediyorlar bizi kaldırımlarımızla otobüslerimizle, okullarımızla, iş yerlerimizle insan olmaya davet ediyorlar. Tabii belki de amaç bu. Bilmiyorum tabii. Büyük konuşmuş oluyorum ama davet var orada baktığın zaman. Ve bu çocuklar bu daveti gördüler. Görmüşler ve almışlar hocam. Ve mutlular. Evvelkinden daha mutlular. Ne güzel ya. O da onun hediyesi işte. Müthiş bir şey. Peki hocam bir ara verelim. Bu kadar oldu, mu? oldu hocam. <gülüyor> evet kısa bir aradan sonra birlikteyiz herhalde. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile İnsan Insana programı devam edecek. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile İnsan Insana programı devam ediyor. Önemli bir konu. Hocam bence en önemli konulardan bir tanesi. Şimdi tabii bu konuyla ilgili herhangi bir insanın fikrini değiştirmesi veya hatta farklı olma farklı olanın kendini ortaya koyması ile ilgili bir takım zorluklar şu anda yaşıyor toplumun içerisinde. Siz ne önerirsiniz hocam? İki iki taraf için diyorum bunu. Yani taraf da değil bunlar ama e, bir tanesi farklılığa sıcak yaklaşmayan grup için diyeyim hocam. Onun nereden bakması gerekiyor? İkincisi de farklı olduğu söylenilen kişinin de bir takım sorumlulukları yok mudur hocam? Yani ben farklıyım, farklı olacağım deyip kenara çekilebiliyor mu? Yoksa onun da bir takım sorumlulukları var mı kültürün varlığını gözeterek? Ee, doğayı örnek alalım diyorum ben. Tamam. <gülüyor> Şimdi... E... Kedi gibi görünüp de kedi olmayan görmedim şimdiye kadar. Doğru. <gülüyor> kuş gibi görünüp de kuş olmayan görmedim. O kadar bir kendilerini kabul etmişlikleri var ki. Evet. Ve doğanın bütününe baktığınız zaman farklılıklar içerisinde müthiş. Hı -hı. Yani doğanın büyük resmi bütün farklıları içinde barındırarak anlamlı oluyor. Hı -hı. Şimdi bir de şu beş parmak var. Evet hocam. Şimdi birisini düşünün ki. Aha. Diyor ki. Aa, en uzunu orta parmak. Evet. Hey, baş parmak. Sen de uza orta parmak gibi ol. İşaret parmağı. Uza. Orta parmak olun. Şimdi buradan sınıfa geçeyim. Sınıfa bakıyorum. Diyorum ki, hepiniz orta parmak olacaksınız. Bu, doğanın desenine yanlış. Hı. ...böyle değil. Benim sınıfımda... ...beş parmak gibi... ...serçe parmak, baş parmak... ...hepsi var. Ama... ...işte... ...şunu alabilmem için... ...nasıl bir koordinasyon içerisinde. Tabii. O bakımdan... ...farklılıklar zaten doğal olarak var. Bizim... ...büyük resmimizin farkına varıp... ...o farklılıkların... ...her birinin anlamını bulmamız lazım. Aynı sınıfta... ...çocukların keşfettiği gibi... Hmm. Senin ne bozukluk var? ha? Niye? Demediler. Hemen içindeki coşkuyla döndü, hareket etti. O bakımdan farklı insanın bir değeri var ve o farklılığın bir anlamı var. Büyük resmin doğruysa şak diye oturur ve o anlamın farkına varır ve teşekkür edersin bunun paylaşılıyor olması lazım değil mi hocam? Yani aralarında bunu konuşuyor, paylaşıyor, anlaşıyor olmaları lazım diye düşünüyorum ben yani. İşte büyük resim aslında kültür. Hı hı. Kültürün o şekilde gelişmesi lazım ki o kültür, o büyük resim kızı erkekten daha aşağı görmeyen hı hı. E, hangi cilt rengi ...hangi ses tonu, hangi şive ile... ...o farklılığın içerisinde... ...bir orkestra kurup... ...yaşamın o müthiş... ...müziğini duyabilmesi lazım... ...diye düşünüyorum. Sanıyorum işte o zaman gerçekten o farklılığın... ...zenginliği ve gücünü hayatın içerisine... ...aktarmak mümkün evet. olacak diye düşünüyorum. Ve benim ülkem bu bakımdan çok şanslı. Yeter ki biz bunu görebilecek hale geliyoruz. Çok yeriz. da müsait aslında. Ben müsait olduğunu da... ...düşünüyorum hocam. Evet. Peki hocam bitti. <gülüyor> evet... Değerli izleyenler, başka bir programda buluşmak dileğiyle. Palat'cığım teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. İyi haftalar. İyi haftalar.